biraz müziklerle devam edelim. Burada böyle bir kenarda oturup size bazı şarkılar dinleteyim. Aralarda elbette yine cümleler kurmayı planlıyorum, kuracağım. Bakalım bu gece kaça kadar buradayım. Geçen hafta 3 sularında veda etmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. Ondan önceki hafta saat 5.30 sularında size veda etmiştim. Bakalım biz buradayız, burası İstanbul. Boğaz konuşuyoruz. Işte. Tutaklı dar sokaklarında büyürken ev mekniyet beni düşünmek bir yağmur antizım akşam isteriyorum caddeleri. Şimdi yine deren bir. Umur diyordum. Avrupa ile birlikte Marmara Efen galiba dönüyorum Sana ...tekrar merhaba, radyosunu yeni açanlara ya da sesimizi yeni duymaya başlayanlara... ...tekrar merhaba diyerek, hayırlı geceler diyerek... ...deyerek... ...arada heceleri yutmuyor muyum? Şimdi... ...dedim ya bazı kelimeler, bazı kavramlar, bunları anmak... Bunları kullanmak, bunlarla cümleler kurmak, hiç de cazip bir şey değildir Türkiye'de. Şayet... yüzemizi etiketler vurulmasından haz etmiyorsanız, ya öyle olur? Mesela ben çok fazla Arapça şarkılarım. Arapça mı bu adam? Arapça şarkılar çalmamdan memnun olan kimi arkadaşlar... ...ve Yunanca şarkılar çalmamdan rahatsız olurlar. Tövbe. Şöyle yaygın bir kanaat vardır. Var mıdır bilmiyorum. Vardır gibi geliyor bana. Mesela çok şey, çok farklı türde müzik çaldığınızda örneğin... Kimi dinleyici zanneder ki... Bak işte çok farklı türde çalarak o türleri dinleyen insanlara ulaşmaya çalışıyor. Böylece işte reytingini, popülaritesini, hedef kitlesini çoğaltmaya çalışıyor. Aksine bu damak tadı gibi bir şey, yemek kültürü gibi bir şey. Mesela çok farklı türde müzik dinlemek çoğu insan için keyifli bir şey değildir. Kaldıramaz bunu! Yani, diyelim klasik Türk müziğinden popa doğru geniş bir yer bazede, hatta arabeskten diyelim, ıı, tasavvuf müziğine doğru. Böyle kimilerine göre dağınık, kimlerine göre alakasız ıı, bir alanda dolaşmak çok da cazip bir şey değil. Çoğu insanın midesi kaldırmaz bunu, kulağa hazmedemez bunu. Ancak şöyle bir şey olsa gerek, yani bir, gerçekten özel bir müzik kulağı olan biri. Bunu söylerken de çok da müzik kulağına hitap eden şeyler yayınladığımı düşünmüyorum işin gerçi, onu söyleyeyim. Çünkü müzik programı yapmıyorum, müzik programı yapabilecek bir muktesebatımın eskilerin beşiyle bir, hani şimdiki değiştir dedim, backgroundumun olduğunu düşünmüyorum, şöyle bakmadım çünkü müziğe benim için. Bir şey yapıyorumdur, onu duyuyorumdur ya da duymuyorumdur. Mesela bir albümü, bir CD'yi play tuşuna dokunarak harekete geçiririm. Bir şeyle meşgulümdür. İçinden bir şey duyarım ama diğerlerinin zaten hani nicelik itibariyle. Elbette orada bir şey var, bir şey, biri bir şeyler söylüyor ama onu duymuyorum. Buna kastım şu, bazılarınızın sabrını zorlayarak açmaya çalışayım. Birileri konuşursunuz, derdinizi anlatırsınız, der, ya sen anlamıyorsun. Seni duyuyor, cümlelerini, kelimelerini duyuyor ama anlamıyor. Benim duymaktan kastım o yani, onu anlamak. Bir şey mesela duyarım, anlarım. En başta e, dinlettiğim mesela İlhan İrem şarkısı öyle bir şeydi. Şalamar. O bir kenarda çalıyordu geçen gecelerden berini ve ben onu duydum, durdum. Hani böyle... Birden dikkatinizi elinizdeki işten kaldırırsınız. Başınızı kaldırırsınız ve bakarsınız. Hoş geldin. Demek gibi. Şimdi... Farkındaysan... Farkındaysanız demedim. Farkındaysan dedim. Ben dört hazırlıklıyorum. Dört haftadır genel, i̇şte zaman zaman siyasi, sosyal, coğrafya ile ilgili şeylerden bahsediyorum. Mesela şimdi dikkatinizi çekiyor mu? Modern Türkiye. Kulağa çok güzel geliyor. Bunu itiraf etmeliyim. Modern Türkiye. Birden aklıma şey geldi tabii böyle. İcraatın içinden gibi programlarda ya da TRT kanallarında, özellikle 2, 3, 4 ve GAP gibi kanallarda Türkiye'den manzaralar vardır. İşte çalışan mühendisler, köprüler, bilgisayarın başında işte kimi personel vesaire vesaire. İnsan i̇şte modern Türkiye, modern Türkiye'den kastımız ne? Modern Türkiye yüzünün batıya dönmüş. Eee... Herkese i̇şte mücadele eden, daha insancıl, daha çağdaş, kurumların hayata geçirilmesi için ciddi reformlar yapmış, bu konuda kararlı olan, konuda konuda hassasiyetleri, refleksleri fazlasıyla gelişmiş olan, hurafe değil, bilimden yana olan, Mehmet hurafeden değil, bilimden yana olan, modern türkü. Farkında mısınız, modern Türkiye'nin ne üstüne kurulduğunu, Türkiye'nin ne üstüne kuruldu? Şehitlik ve gazilik üstüne kuruldu. Yani Amerikan askerleri gibi dolar maaşı üstüne kurulmadı, ya da petrol üstüne kurulmadı. bir asaletin bir asabiyet olarak kendini göstermesi mesela bizim şöyle şeyler duyuyoruz. Savaş olmasın. Savaş kötüdür. Savaşa hayır. Ama gerçekten aklımızı başımıza aldığımızda, gerçekçi olduğumuz hep böyle derler ya, gerçekçi olduk. Gerçekçi olduğunuzda insan savaşır. Savaşması gerekir. Bazen evet, bazen belki Son asırlarda, çoğu zaman, değer bildiği şeyleri koruması için savaşması gerekir. Yağmalanmamak için, kaybetmemek için, rahatsız olduklarına benzememek için savaşması gerekir. Mesela miskin insanları sevmeyiz. ...ekmek paranı kazanmaya çalışsana! Hatta böyle daha darvinist... ...evrimci bir bakış açısıyla söylersek... ...savaşmayan... ...yok olur gider. Savaşmalısın! Vazgeçmemelisin! Hatırlayınız bu cümleleri. Evet insan savaşır. İnsan sesini yükseltir... ...bazen... ...gerektiğinde. Her şey yerinde güzeldir deriz ya... Mesela işte, hurafenin yeri, bakın! Sonuçta, şehitlik, gazilik, bunların modern Türkiye'de karşılığı ne? Zor sorular, hurafi! Tabi, Amerikan askerinde böyle şeyler yok. Yani evet de, dilde, kelime karşılığı olarak gazilik var, madalyası var. Sadece o kadar. Sadece o kadar olduğu için zaten Vietnam'dan dönenler insanların Amerikan toplumunun kendisine sadece madalya verdiklerini, başka bir şey vermediklerini, değer vermediklerini gördüklerinde alt üst oldular ya. Sen modern Türkiye'de bir üstüne kuruludur diyebiliriz. Niye? Orada çaba sarf eden insanların maaşı yoktu, güvenceleri yoktu, işte terlemelerini e, engellemesi için özel olarak e, düşünülmüş, dikilmiş diyelim üniformaları dahi yoktu. Amaçları şuydu, ölürsem bir şey kalırsam gazi, tabii biz bunu bugün anlayamıyoruz. İsterseniz kendinizi muhafazakar bir insan olarak görün. Kendinize dindar bir insan deyin. Ben mesela anlamaya çalışıyorum. Çünkü bu, sürdünce bir şey. Aklı aşan bir şey. Hani, vardır. Nedir işte, böyle rasyonel yorumlar duyarsınız. Bir eylem olur. Diyelim mesela terör eylemi gibi. İşte işsizdi. Zaten yani tetikçi için söylüyorum. Cinsel problemleri vardı. İşte kadınlarla zaten arası iyi değildi. Sorunlar yaşıyordu gibi böyle psikiyatrlar yorumlar yaparlar. İşte sürekli eliyle saçlarını geri itiyordu. İşte bu cinsellik problemi olduğunu işaret eder vesaire vesaire. Tamam böyle birkaç hani hayattan umudu kalmamış artık... İntihar psikolojisiyle yaşayan insanlar elbette vardır. Birdir, ikidir, üçtür, beştir, ondur. Ama mesela biz bugün bunu anlayamıyoruz. Modern Türkiye evet ilginç. Hani iddia gibi modernlik üstüne, çağdaşlık üstüne. Kurulmadı. Böyle bir şey bilmiyor ki insanlar. Onlar Burası mübarek beldedir. O ayaklar buraya basmamalı. Bizim topraklarımıza basmamalı gibi bir duyguyla, düşünceyle hareket ettikleri için. Bu insan üstü çabayı sergilediler. Başta söyledim zaten bunları konuşmak zordur. Yani Çanakkale Savaşı'nın ya da İstiklal Savaşı'nın onlarca yıldır... İşte müsamere zihniyeti diyorum ben ona, hep sıklıkla. Hani böyle okullarda olur, resmi törenler olur, müsamere zihniyetiyle, işte çocuklar çıkar sahneye, heyecanla şiirlerini okurlar, resmi yakan, önemine binayen konuşma yapar falan filan. Yani böyle değerlendirildiği, böyle görüldüğü bir ülkede nasıl anlayacaksınız ki, nasıl anlatacaksınız ki? Yani, Mesela kaleli bir insanın, Çanakkale'nin hayatında çok önemli bir yer tuttuğu bir insanın ki bana sorarsanız bu cümlelerine yansır, bakışına yansır, dokunuşuna dahi yansır, evet. insan ilişkilerine dahi yansır, yani bir Çanakkale'li üslubu bu. Hatta bana sorarsan daha da özel böyle diyelim mesela İstanbullu olmak diyorum. Aa o geldi aklıma. İstanbul'da yaşayanlar görüyorum, bir bordları. Ben İstanbulluyum. Kaç haftadır bundan bahsedeceğim diyorum. Tam benim konum çünkü. Hatta belki işinizde kimileri o bir bordları, o afişleri gördüğünde ben İstanbulluyum. İşte yanında ünlü bir zat ama doğum yeri farklı İstanbul değil mesela. Onu gördüklerinde, aa bak bu tam konu. Onun konusu deyip de tebessüm edenler, gülenler dahi olmuş olabilir. Bundan bahsetmeliyim. Tabii kısaca bahsedeceğim, uzatmayacağım. Mesela ben İstanbulluyum ne demek? Yani bir İstanbulluyla bir Ankara'lı arasında, bir Venedikli, bir Parisli, bir Leningradlı. Arasında ne fark var? Hı? Yani uzunca bir süre karnımı doyurduğum için, o şehirde nefes alıp verdiğim için mi ben oralı olurum? Hı? Mesela ben diyelim 10 yıl, 15 yıl Venedik'te yaşasam. Ben Venedikli'yim diyebilir miyim? Ya da ben Venedikliyim desem insanlar beni ciddiye alır mı? Etti. Her kaba tabili, her malın müşterisi vardır. Mesela, ben İstanbulluyum diyenler, yılını hatırlayamayacağım. Ah, adamcağızın ismini hatırlasam bari. Yabancı bir şehir planlamacısı. Evet. İstanbul'un... Nazım planını yabancı bir şehir planlamacısıyla çizdiriyorlar ve bu sahil yolları diyebildiğimiz yollar var ya hani şu daracık yollar trafikte sıkıntı olan yollar diyelim hafta sonları şöyle bir sahile doğru gidelim deyip de daha sonra eziyete dönüşen yollar var ya onları açmak için işte yolların tamam o yolları açmak için bahçelerin yerle edildiği. İstanbul bahçelerinin, evet tahtını çiziyorum. İstanbul bahçelerinin yerle bir edildiği, İstanbul konaklarının yerle bir edildiği, Boğaz'ın tahrip edildiği. Düşünün adam şehir planlamacısı. Hani bizde şu mantık var ya, abi arsa yol kenarında al, fiyatı artar. Hele var ya o, yol, o arsanın kenarından bir yol geçsin. Sen gör o zaman metrekare fiyatı, fiyatını. Adam... Güya İstanbul'a şehir planı yapıyor. Hatırlamam lazım, hatırlayamıyorum işte. Ve İstanbul'un boğazın dokusunu yerle bir ediyor. İstanbul'un bahçeleri var. Envai çeşit çiçeğin yer aldığı. Meraklısı için hemen bir yazı söyleyeyim bir kitap söyleyeyim. Salah Birsel'in... Kurutulmuş Felsefe Bahçesi diye bir kitabı var. Orada İstanbul bahçelerini anlatıyoruz. Şimdi İstanbullu olmayan biri İstanbul'a şehir planı yapabilir mi? Şöyle toparlayalım. Bugün ben İstanbulluyum diye Billboardlarda, afişlerde bize gülümseyenler. Bu sahil yollarından rahatsızlar mı? Ya da bu sahil yollarının ne manaya geldiğini biliyorlar mı en azından? Yani sıklıkla üzerinden gittikleri bu yolların, bunun bir katliamın belgesi olduğunu, hatırası olduğunu biliyorlar mı? Yani bu ve benzeri şeyleri bilmeden, yani bir şehrin siyasi anlamını, sosyal anlamını, mimari olarak manasını, müzik olarak manasını bilmeden, ben İstanbulluyum, ben Venedikliyim, ben New Yorkluyum, demek kolayca ben de söyleyeyim, ben Beytüş Şebaplıyım, ne? Bir fikir. Bazı şeyleri çokça zikrediyorum. Çünkü önemine inanıyorum. Bir fikir gücünü reklam panolarından almaz. Bir fikir gücünü sermayeden almaz. Bir fikir gücünü kalabalıklardan almaz. Yani şunu söylesem o ukalalık olur mu? Onu düşünüyorum. Sonuçta bu ben İstanbulluyum konseptine, bu kavrama bir itiraz. Düşmek gerekiyor, haklı bir itiraz düşmek gerekiyor ama bunun bir tahkir içermemesi gerekiyor. Ben İstanbulluyum diyenler, bunun anlamını biliyorlar mı? Çok somut bir örnek verdim, belki yarın o yollarda olacaksınız tekrar. ...sahil yollarında olacaksınız. Evet, İstanbul'u İstanbul yapan. Mesela şöyle bir şey düşünebilir misiniz? Venedik'te... ...nehrin kenarında... ...tarihi Venedik evleri var. Ve tutuyorsunuz... ...yabancı bir şehir planlaması getiriyorsunuz. Diyor ki şey abi... ...bunları yıkacağız, yol yapacağız buraya. Bütün o etrafa yollar yapıyor. Tabii hayal... ...böyle bir şey olabilir mi? ...Oluyor ve İstanbullular rahatsız olmuyor. Bunlar ne biçim İstanbulluyuz zaten. Ben İstanbulluyum. Ne güzel. <gülüyor> güzel değil tabii işte. Acı bir şey. Ben İstanbulluyum. <gülüyor> ben İstanbulluyum. Evet dağıtmaya başladım sözü size bir şarkı daha dinletmek istiyorum şayet bir şey diyeceğim bir şey söylemek istiyorum diyorsanız birazdan bir telefon numarası da anons ettiririz biraz mikrofonu size bırakırız olmaz mı? <gülüyor> Türk'ü dinlemedik, değil mi? Bu ilk Türk'ü mü oluyor? Tamam, gerekli takviye yaparız. Biraz Anadolu'ya doğru uzanalım bari. <Gülüyor> Telefon numarasını, ben niye duymadım Çünkü Canlı yayın akın. Bunun nedeni... Hmm. ...ilgin nedeni anlatacağım, bunun nedeni... ...bizle ilgili olabilir. Anlatmamı ne var. Hayırlı geceler! Hayırlı geceler! Kiminle görüşüyoruz? Betül. Betül hanım nereden arıyorsunuz? İstanbul'da. İstanbul'da. Hı. Buyurun sizi dinliyorum. Ben yani bir şey diyeceğim, var mı dilinizin ucunda? <gülüyor> ben bu gece e, hayatın, dünyanın insanı ne kadar çabuk içine aldığımı düşünüyordum. Hımm. Yani daha 19 yaşındayım. Maşallah. Ama çabucak sıradan insanların hayatına benzedi hayatım. Hımm. Yani bu fani dünyanın içine bu kadar çok kapılmayı, bu kadar çok beklemiyordum. Bu sevdiydim. Şimdi ilginç şunu şimdi ilginç, niye şaşırdım? Çünkü ee, ben bu gece böyle çok vatan millet meselelerinden meslelerinden bahsettim ve ben genelde diyelim, hani insan vücuduyla, insan vücudunun parçalarıyla, toplumun parçalarına aynı isim verildiğinden bahsettim. İşte örneğin reis, reis, baş Arapça'da baş Bir de siyasi olarak da reis deriz Biz bunun gibi ee, Mesela İnsanoğlu zaman zaman böyle Sıkıntılı günler yaşar Çaresiz anlar yaşar Kendi içine düştüğü zamanlar vardır Şimdi ben mesela Belki Çok da fazla böyle benzerlik görmeye başladım Mesela Diyelim kendi içinizdeki bir sorunun sanki onun bir yansıması derim gazetede okuduğunuz bir şeyi ona çok benziyor yani bunlar sanki birbirinin farklı şeylerde yansıması yani sorun aynı nedenleri aynı bir yerde sosyal bir olay olarak kendini gösteriyor diyelim bana baktığımızda işte bireysel işte duygusal bir sorun olarak kendini gösteriyor gibi yani siz böyle kendi işinize çok dalıp gitmişken ben de çok böyle Vatan millet e, konuşmaları yaparken daha genele ilişkin konuşmalar yaparken böyle bir benzerlik hissetmeniz daha doğrusu böyle bir yakınlık hissetmeniz bu çağrışımı almanız şaşırttı İyi bir şaşkınlık tabi ama evet. zaten bu yansıma ben dolayıdır yani bu dünya <gülüyor> hali bana yansıdığı için böyle değil. yani mesela işte Betül nasılsın diye sorduklarında Bağdat gibiyim deme haline o noktaya geldi mi? Değil. O kadar karışık değil. Anladım. En azından o kadar çok kanamıyor. Anladım. Mesela bir minute sonra nasılsın? Kerkük gibiyim. Sadece türkü söyleyebiliyorum. Tamam mı? Hı hı. Öyle. Peki, teşekkür ederiz, ben teşekkür sağ olasınız, hayırlı geceler dileriz, göğüs genişliği dileriz, sağ olasınız. O yüzden şaşırdım, gerçekten şaşırdım. Yani, genelde insanoğlu ne yapar? Genellemeye bakın? Genelde insanoğlu ne yapar? İnsanoğlu gözlemledim, biliyorum yani insanoğlu ne yapar? Genelde insan onu şöyle yapar. Bilmem ben, bazen öyle cümleler aklımazsam, işte... Beyrut 1982 gibi. Nasıl yani? Ya da nasılsın? İşte New York gibi. <gülüyor> nasılsın? İşte suyası gibi. <gülüyor> Sizde de var mı böyle benzerlikler? Şundan bahsediyordum. Bahsetmek niyetindeydim. Siz de bir yani, rahat olun. Zaten ben çok darmadan konuştuğum için. Bunun nedeni biz olabiliriz. Yani içimizden kaynaklanabilir, dışımızdan kaynaklanabilir. Belki buna tutkularımızın aşınması da diyebiliriz. Ya da belki daha modern bir bir kullanmak gerek. işte tabularımızın örselenmesi, tabularımızın parçalanması, hani başta aynanın kırılması falan demiş idim. Belki bununla da ilgili olabilir. Yani işte hayatınızın belli bir döneminde mutlak doğrularınız vardır. Bu budur, bu böyledir, şu şöyledir. Bu ide illa ideolojik olmayabilir. Çok kişisel bir şey de olabilir. Hiç gazete okumayan birisi olabilirsiniz. Hiç siyasetli çilginiz olmayabilir. Okulu bitireceğim abi. Askerliğe gideceğim. İş bulacağım, evleneceğim yani bu. Mesela böyle de bir olabilirsiniz. Ya da ne bileyim her gün elinizde işte dantiniz. Yani bunu yapıyor olabilirsiniz. Sizin için önemli olan yani o anda çözülmesi gereken soru.